Abdülkadir Geylani'nin sohbetleri ikinci sohbet Kendini Allah'a muhtaç hissetmek Bu konuşma hicretin 545. yılında Şevval ayının 15. günü medresede yapılmıştır. Allah'tan gafil oluşun onu sana unutturdu ve ondan uzak eyledi. Henüz zebanilerin topuzları kafana inmeden, hor, hakir ve zelil durumlara düşmeden, üzerine bela yılanları ile akrepleri musallat edilmeden, hemen bu gafletten uyan. Şurası bir gerçek ki, bela ve musibetlerin tadını tatmadıkça, aldanmaktan ve gafletten kurtulamazsın. Bu dünya hayatında bir zaman için nail olduğun nimetlere mağrur olarak ferahlanma. Zira onlar kısa bir müddet sonra yok olacaklardır. Nitekim aziz ve celil olan Allah bir ayetinde şöyle buyurur. Nihayet kendilerine verilen o nimetler yüzünden neşelenip ferahlandıkları bir sırada Onları ansızın tutup verdik. İşte o anda onlar bütün ümitlerinden mahrum kaldılar. 44. Ayet-i Kerimesi Meali Allah'ın nezdindeki ile ancak sabırla muzaffer olunur. Kişiyi muzaffer kılacak ve kendisine ebedi saadeti kazandıracak şeyler Allah katındadır. Fakat bunlara kavuşup da muzaffer olabilmek için sabır gerek. Allah'ın ahkamına harfiyen riayet etmek gerek. İşte ancak Allah'ın katındakilerle muzaffer olunacağı ve onlara da ancak sabırla ulaşılacağı içindir ki, aziz ve celil olan Allah sabır meselesini tekrar tekrar tekit etmiş, ehemmiyeti üzerinde, Tekrar tekrar durmuştur. İki haslet vardır ki ikisi de bir arada ancak müminde bulunur. Bunlardan biri Allah'a daima muhtaç olma şuurunu taşımak ve ondan başka hiçbir şeyle müstahani olmamaktır. Diğeri ise sabırdır. Allah dostları belalara ve musibetlere müptela kılınırlar. Fakat sabır ve metanet gösterirler ve bu belalara rağmen birçok hayırlar işlemekte kendilerine ilham edilir. Yine müminler aziz ve celil olan Rableri nezdinden gelip kendilerine musallat edilen yeni yeni musibet ve belalar karşısında da aynı sabır ve metaneti gösteriler. Nitekim eğer sabır olmasaydı beni aranızda göremeyecektiniz. Ben adeta serçe avlanan tuzaklara atılmış durumdayım. Öyle ki geceden geceye gözlerim açılıyor, ayaklarım serbest bırakılıyor. Gündüzleyin ise gözlerim kapalı, ayaklarım da bağlı olarak tuzak içinde tutuluyorum. Bütün bunlar sizin iyiliğiniz sizin faydanız için yapılıyor. Fakat niyazık ki siz bunun farkında bile değilsiniz. Eğer aziz ve celil olan Allah'ın muvafakati olmasaydı bu işe gelemezdim. Şimdi bana Allah için söyleyin. Riyanın, nifak ve iki yüzlülüğün, zulmün, şüpheli ve haram şeylere rağbetin alabildiğine arttığı bu beldede aklı başındaki hangi insan oturur ve ahalisiyle hemhal olur? Öyle bir beldeki, orada aziz ve celil olan Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük artmış, o nimetler kötülükte kullanılır olmuştur. Öyle bir beldeki, orada evinde aciz görünüp dükkanında müttakilik taslayanlar, İçki içip zındıklık yaptığı halde kürsüde sıddık kesili verenler çoğalmıştır. Eğer Allah menetmemiş olsaydı evlerinizde olup bitenler hakkında mutlaka konuşur. Neler işlemekte olduğunuzu size haber verirdim. Fakat benim şahsıma ait bir temel vardır ki bu temel yapılıp bina haline getirilmeye muhtaçtır. Benim Terbiye edilip yetiştirilmeye muhtaç olan çocuklarım vardır. Eğer katımda bulunan şeylerin bir kısmını size açıklarsam bu benimle sizin aranızın açılmasına sebep olur. İçinde bulunduğum şu halet-i ruhiyede nebilerin, resullerin sahip oldukları kuvvete muhtacım. Adem Aleyhisselam'dan benim zamanıma kadar gelmiş geçmiş cümle büyüklerin sabrına muhtacım. Rabbani, Rabbani kuvvete muhtacım. Allah'ım rütfet yardımını esirgeme, rızana uygun olsun. Amin. Ey oğul, sen dünyada ebedi kalmak ve sırf yeyip içmek için yaratılmadın. Aziz ve celil olan Allah'ın yoluna uymayan bir hal, gidiş, yaşayış içindesin. İçinde bulunduğun bu hali hemen değiştir. Sırf, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın Resulüdür demekle yetindin. Vaka bu da aziz ve celil olan Allah'a kulluk cümlesindendir. Ancak kafi değildir. Sırf bu tevhid cümlesini söylemiş olmak sana fayda vermez. Ta ki ona diğer ibadetleri de eklemedikçe. İman söz ile amel fiilden ibarettir. Sen günahlar işlediğin hatalarda ve hakka muhalefette devam ettiğin ve bunda ısrar eylediğin, namazları kılmadığın, Oruçları tutmadığın, sadakalar vermediğin ve hayırlar işlemediğin takdirde dilinle söylediğin ne kabul olunur ne de sana fayda verir. Sana hangi şey fayda verecek? Şu ki şehadet yani Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın Resulüdür sözümü. Unutma ki sen La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur dediğin zaman Bir iddiada bulunuyor ortaya bir dava atıyorsun Her iddia sahibi ise iddiasını Delillerle ispat etmek zorundadır İşte bunun içindir ki Sen yukarıdaki iddianı ortaya attığın zaman Sana şöyle denir Bu iddianı ispat edecek delilin var mı? Acaba la ilah illallah Muhammedur Resulullah Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın resulüdür iddiasını ispat eden deliller nelerdir? Hemen ifade edelim ki bu iddiayı ispat edecek deliller Allah'ın yapılmasını emrettiklerini yapmak, men ettiklerinden sakınmak musibet ve belalara sabır ve tahammül göstermek kadere boyun eğmektir. İşte bunlar yukarıdaki iddiayı ispat eden deliller, belgeler, senetlerdir. Ancak mutlak olarak bu amelleri işlemiş olman kafi değildir. Onların aynı zamanda ihlas ile işlenmiş olmaları da şarttır. Sırf Allah için işlenmeyen ameller kabul olunmaz. Amelsiz kuru söz makbul olmadığı gibi ihlatsız ve sünnete uymayan amel de makbul değildir. Fakirlere mallarınızdan bir şeyler verin. Dünya nimetlerinden onlara da tattırın. Eğer elinizden geliyorsa size başvurup istekte bulunan birisini boş çevirmeyin. İster az olsun, ister çok olsun. Bir şeyler verin. Az ve celli olan Allah vermeyi sever. Bu hususta siz de ona muvaffakat edin. Ona uyun, ayrıca Allah'a şükredin. Şunun için ki O sizi varlıklı ve vermeye muktedir bir kişi haline getirdi. Hayf sana ki eğer senden bir istekte bulunan, aziz ve celil olan Allah'ın hediyesi olsaydı da sen de onu vermeye muktedir bulunsaydın, bak o zaman hediyeyi sahibine nasıl verirdin. Bakıyorum da şu anda beni dinliyor ve ağlıyorsunuz. Oysa sizden bir istekte bulunan bir fakir gelince kalpleriniz kararıyor, kasvetleniyor. Bu durum şunu gösteriyor ki sizin şu anda burada beni dinlemenizde ağlanımızda ağlamanızda sırf Allah için değil. Eğer beni sırf Allah rızası için dinlemiş, gözdenizden akan o yaşları sırf Allah için akıtmış olsaydınız bir ihtiyacı için size başvuran fakirin karşısında kalpleriniz kararmazdı. Benim sözlerim önce öz ile. Sonra kalp ile, daha sonra da diğer azalar ile dinlenmeli. Bana geldiğiniz zaman, ilminizi, amelinizi, dilinizi, hasebenizi, nesebenizi bir kenara atarak, ayrıca malınızı, mülkünüzü ve aile efradınızı unutarak geliniz. Benim önümde kalbi Allah'tan başka her şeyden soyulmuş olarak durunuz. Ta ki Allah kalbinizi kendine yakınlığı, lütfu ve ihsanı ile örsün. İşte benim yanıma geldiğiniz zaman böyle hareket ederseniz, tıpkı sabahleyin aç kalkıp akşama yuvasına tok dönen kuşlar gibi olursunuz. Kalbin nuru aziz ve celil olan Allah'ın nurundandır. İşte bunun içindir ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Müminin ferasetinden sakınınız. Zira hiç şüphe yok ki o aziz ve celil olan Allah'ın nuru ile baka. Ey fasık, içi bozuk kişi. Müminin ferasetinden sakın. Günah pislikleri ile pislenmiş o halinde onun yanına girme. Zira hiç şüphe yok ki mümin Allah'ın nuru ile bakar ve bu nurla senin içinde bulunduğun hali görür. Şüphesiz ki mümin senin şirkini, nifakını görür. Elbisenin altında gizlenmiş kötü amellerini görür. Rezaletlerini, utanç verici hallerini görür. İflah olanı göremeyen kişi iflah bulamaz. Sen bir heva ve hevesten ibaretsin. Onun için kendileriyle düşüp kalktığın kişiler de heva ve heves erbabından başkası değildir. Vaktiyle birisi diğerine sormuş. Bu körlük, bu cehalet ne zamana kadar sürecek? Öteki şu cevabı vermiş. Bir tabibe varıp eşiğine baş koyuncaya kadar, ne zamanki bir tabibe vararak, Eşine başkor Seni tedavi edeceğine dair Onun hakkında hüsnü zan besler ve Kalbinle onu töhmet altında bulundurmazsan Aynı zamanda evladını da alarak kapısında oturur ve ilacın acılığına tahammül gösterirsen İşte o zaman iki gözünden de körlük zahil olur Aziz ve celil olan Allah için tevazu göster Onun emirlerine boyun ey bütün ihtiyaçlarını ona havaleyle. İşlediğin hayırları ve güzel amelleri kendinden bilme. Nefsini iflas ayaklarının altına fırlatıp at. Kalbinde Allah'tan başka her şeye yani bütün mahlukata kapıları kapa. Yalnız Allah ile arandaki kapıyı aç ve açık tut. Günahlarını itiraf et. Taksiratından ötürü ondan özür dile. Şunu katiyetle bil ve kafana koy ki Allah'ın iradesinin ve takdirinin haricinde ne bir zarar veren, ne bir fayda veren, ne bir ihsanda bulunan, ne de bir mani olan mevcuttur. Zarar da, fayda da, ihsan da bir şeye mani olmak da Yalnız ve yalnız Allah'ın takdiri ve iradesiyle mümkündür. İşte bütün bu söylenenlere rivayet, riayet ettiğin takdirde kalbindeki o körlük zahil olur. Baş gözünde basiret gözünde harekete geçer. Ey oğul! Kaba kumaştan elbiseler giymen! ve yemede içmede kendine mahsus bir takım usuller tatbik etmen iş değildir. Allah dostluğu kılık kıyafetle, şekil ve şemayille ve yeyip içmedeki değişik bir takım usullerle olmaz. Esas olan kalbinin zühtüdür. Gerçekte Allah dostu olanlar, sufulik elbisesini önce batınlarına giyerler, kalplerine giyerler, İç alemlerine giyerler. Ondan sonra da bu elbiseyi zahirlerine giydirirler. Allah dostu önce özünü, sonra kalbini, sonra nefsini, daha sonra da dış uzuvlarını Allah dostluğu ile giydirir. Nihayet içi dışı tamamen muhabbetullah ile giydirilince Allah'ın rahmet, şefkat ve minnet eli yetişir. Onda öyle değişiklikler yapar ki iç aleminden kasvet libasını atar. Ferah sürur elbisesini giydirir. Cezayi nimete, öfkeyi memnunite, korkuyu eminliğe, uzaklığı yakınlığa, fakirliği zenginliğe çevirir. Sözün kısası, içli dışlı Allah dostluğu elbisesini giyen kişinin içi, Ferahlıkla dolar Allah dostluğu elbisesini Giymeden önce içinde bulunduğun Hal sebebiyle hak ettiği ilahi ceza nimete Çevrilir Yine o hal sebebiyle önceleri Allah'ın öfkesine Maruz ve müstahak iken Bu sefer onun rızasını Kazanmış olur Artık kendisinde Allah'tan başka hiçbir şeyin korkusu kalmaz Daha önceleri Allah'a uzak iken Bu sefer yakın olur Yine daha önceleri fani varlıklara muhtaç iken Bu sefer Allah'tan başka hiçbir şeye Muhtaçlık duymaz Ey oğul Allah'ın taksimatında rızık olarak Sana ayrılanları hırs, tamah Ve açgözlülük eliyle değil bilakis züht eliyle al. Yiyip içip ağlayan yiyip içip gülen gibi değildir. Allah'ın sana vermiş olduğu rızıkları ye iç. Fakat kalbin daima onunla beraber olsun. İşte böyle hareket ettiğin takdirde dünya nimetlerinin sana getirebileceği bir takım zararlardan emin olursun. Mahiyetini bilmediğin herhangi bir şeyi Tek başına yemektense bir tabibin tavsiyesine göre yemek daha hayırlıdır. Kalpleriniz ne kadar da kasvetli. Aranızda birbirinize olan itimat ve güven kalkmış. Birbirinize merhamet etmez olmuşsunuz. Şeriat hükümleri sizin yerinizde bir emanettir. Öyle oldu halde siz onları terk etmiş, onlara ihanet etmişsiniz. Eğer emanete sahip çıkmaz ve hiyanet edersen hayf sana. O zaman yakın bir gelecekte görürsün ki gözlerine su inmiş, ellerine ve ayaklarına felç gelmiş, aziz ve celil olan Allah rahmet kapasını yüzüne kapamış, mahrikatının kalbinde sana karşı bir kasvet husule getirmiş ve sana yapabilecekleri lütuf ve ikramlara mani olmuştur. Aziz ve celil olan Rabbimizin emirlerine boyun eğerek Başınızı koruyunuz Koruyunuz Rabbinizden çok korkunuz Azabından sakınınız Zira onun azabı çok elim Çok şiddetlidir Sizi kendinizi En emniyette hissettiğiniz yerlerde Saatinizden en Emin olduğunuz anlarda En neşeli ve en sevinçli Anlarınızda yakalayıverir Rabbinizden Korkunuz, zira hiç şüphe yok ki o göklerin ilahıdır, yeryüzünün ilahıdır. Şükrünü eda etmek suretiyle Rabbinizin nimetlerinin daimi olmasını sağlayınız. Emirlerine ve yasaklarına onları dinleyerek ve itaat ederek mukabele ediniz. Zor ve güç şeyleri sabır ve metanetle, kolay şeyleri de şükürle karşılayınız. Sizden önce gelip geçmiş nebiler, rasuller ve salihler işte böyle yapmışlardı. Onlar nimetlere şükrederler, bela ve musibetlere de sabrederler ve tahammül gösterirlerdi. Allah'a isyan sofrasından hemen kalkınız. İtaat sofrasına oturunuz ve ondan yiyiniz. Rabbinizin koymuş olduğu esasları muhafaza ediniz. Haddi tecavüz etmeyiniz. Kolaylık gelince hemen ona şükrediniz. Zorluk ve güçlük gelince de hemen günahlarınıza tevbe ediniz. Kendi kendinizi hesaba çekiniz. Şurası muhakkak ki aziz ve celil olan Allah kullarına asla haksızlık etmez, zulmetmez. Ölüm ve ölüm sonrasını düşününüz Ölümden ve ölüm sonrasından bahsediniz Aziz ve celil olan Allah'ı sizi hesaba çekişini ve hakkınızdaki hükümlerini düşününüz Onlardan bahsediniz Uyanınız, uyanınız Bu uyku ne zamana kadar devam edecek? Bu cehalet, batılda gösterdiğiniz bu tereddüt ne zamana kadar sürecek? Nefse heva ve heveslere Kötü adetlere bağlılığınız ne zamana kadar devam edecek Niçin aziz ve celil olan Allah'a ibadet ederek Ve onun şeriatine uyarak edeplenmiyorsunuz İbadet yani Allah'a kulluk Allah'ın şeriatine uymayan adetleri terk etmektir Siz niçin Kur'an'ın adabı Adabı ile edeplenmiyor Peygamberin ahlakı ile Ahlaklanmıyorsunuz Ey oğul Hakikatleri göremeyecek derecede Körlük halinde olduğun Cehalet ve gaflet içinde Bulunduğun ve uykuda kaldığın Zamanlar insanlara karışma İnsanlara karışma Kendileriyle Haşır neşir olma Onlarla ancak Basiret ve ilim sahibi Olduğun ve uyanık bulunduğun Zaman haşır neşir ol. İyi gördüğün ve Allah'ın şeriatına uygun olan hareket ve davranışlarını sen de yap. Kötü gördüğün ve Allah'ın şeriatına uymayan hareket ve davranışlarından ise kaçın. Aynı zamanda Allah'ın şeriatına uymayan bu kötü fiil ve hareketlerinden onları da uzaklaştırmaya çalış. Siz Allah'tan tamamen gafilsiniz. Allah için uyanmalısınız. Camilere Mescitlere koşmanız, oralarda çok çok namaz kılıp ibadetler etmeniz ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat selam getirmeniz ve onun ahlakına uymanız gerek. Zira Allah'ın Resulü şöyle buyururlar. Eğer gökten bir ateş parçası düşseydi camilere devam edenlerden başkası ondan kurtulamazdı. Fakat kıldığınız namazlar Allah'ın huzuruna layık olmalı. Eğer namaz esnasında gevşeklik gösterir ve kendinizi salıverirseniz o namazınızın Allah ile olan bağı kopar. İşte bunun içindir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu andır. Hayf sana ki bir takım tevil ve ruhsat yolları arıyorsun. Oysa tevil yoluna sapanlar ahde vefasızlık etmiş, bir nevi hıyanette bulunmuş olurlar. Keşke azamete binmiş, hiç tevil yoluna sapmadan mükellefiyetlerimizi ifaya koyulmuş ve bütün amellerimizi ihlasla yapmış olaydık. İşte o zaman aziz ve celil olan Allah'ın necatı, Bizimle Olar Bizimle Olur Kurtuluşa Ererdi Tevil Ve Ruhsat Yollarında Dolaştığımız Müddetçe Kurtuluşa Giden Hiçbir Netice Elde Edemeyiz Himmet Yok Gayret Yok Kararlılık Yok Azimet Yok Azimet Ehli Yok Bu Yoklardan Sonra Ne Olabilir Ki Bu Devir Himmet Gayret, kararlılık ve azimet devri değil, bilakis her şeyin kolayını arama ve kolayına kaçma devri. Bu devir, riya, nifak, ikiyüzlülük ve nahak yere başkalarının mallarını elinden alma devri. Başkalarına gösteriş için namaz kılanlar, oruç tutanlar, hacca gidenler, zekat verenler, hayırlar işleyenler pek çok. Fakat bütün bunları sırf Allah için yapanlar ise yok denecek derecede az. Bugün bu alemde en çok revaçta olan şey kulun kula gösteriş yapması, kulun kula yaranma gayretine düşmesi, Allah'ın rızasını hatırlayan ise hiç mi hiç yok. Hepinizin kalpleri ölü, ruhları ölü, aklı selimleri ölü. Buna karşılık nefsleri, heva ve hevesleri dipdiri. Hep dünyaya ve dünyevi şeylere talipsiniz. Kalbin hayatiyeti, fani varlıklara bağlanmaktan sıyrılmakla ve manen Allah ile birlikte olmakla mümkündür. Zira Allah'a yakınlık veya uzaklık sureten yani bedenen ve mekan itibariyle olmaz. Şu halde esas olan kalplerin Allah ile birlikte olmasıdır. Allah ile birlikte olan kalpler ise ancak hayatiyeti olan yani diri kalplerdir. Kalplerin hayatiyeti de aziz ve celil olan Allah'ın emrettiklerini yerine getirmek, nehyettiklerinden uzak durmak, belalara, musibetlere sabredip tahammül göstermek ve takdirat-ı ilahiye, Boyun eğmekle mümkündür Ey oğul Kendini Allah'ın takdiratına teslim et Sonra da onunla birlikte ol Nasıl ki bir binanın önce bir temele Sonra da duvarlara ihtiyacı varsa Aynen bunun gibi Her bir işinde önce bir temele Sonra da bir yapıya ihtiyacı vardır Senin yolunun temeli Allah'ın takdiratına teslim olmak Yapısı da onunla birlikte bulunmaktır Sen bu esasa yapış ve bir ömür boyu gece gündüz buna devam et Hayf sana Kendi hakkında kendi üzerinde düşün Tefekkür et Tefekkür kalbin yapacağı işlerdendir Eğer kendin için bir iyilik görürsen Bir iyiliğe nail olursan Şani yüce olan Allah'a şükret Tersine eğer bir kötülük görürsen ondan ötürü de tevbe et. İşte bu tefekkür sayesinde dinin ihya olur. Dirilir, şeytanın da ölür. İşte bu tefekkür sayesinde din ihya olduğu ve şeytan da öldüğü içindir ki şöyle denmiştir. Bir saatlik tefekkür, bir gecelik ibadetten ...daha hayırlıdır. Ey ümmet Muhammed! Aziz ve celil olan Allah'a şükrediniz. Zira O, sizden önceki ümmetlere nispetle... ...sizin az bir amelinize razı oldu. Sizden önce gelip geçmiş ümmetler... ...sizin mükellef tutulmuş olduğunuz amellerden... ...çok daha fazlasıyla mükellef tutulmuşlardı. Siz... Dünyaya geliş itibariyle ümmetlerin en sonuncusunuz. Buna rağmen kıyamet günü de haşledilecek ümmetlerin ilki olacaksınız. Sizden hangi kimse ki günahkar olmaz ve Allah'ın huzuruna kalbi selim ile varırsa diğer ümmetlerden hiçbir fert onun dengi olamaz. Siz amirlersiniz. Diğer ümmetlerin fertleri ise tebaa durumundadır. Sen, nefsinin, hevai arzularının ve hayvani fıtratının evinde oturduğun müddetçe günahkarlıktan kurtulamaz, kalbi selime kavuşamazsın. İnsanların elindeki gözün olduğu, insanların elindekinde Gözün olduğu riyakarlık ve desiselerle onların ellerindekini kapmaya çalıştığın müddetçe salih bir müslüman olamaz, kalbi selime kavuşamazsın. Dünyaya haris olduğun, dünya malına rağbet ettiğin müddetçe günahlardan salim bir müslüman olamaz. Kalbi selime kavuşamazsın. Sen Allah'ı bırakıp da kendine ve fani varlıklara güvenip dayandığın müddetçe Halis bir Müslüman olamaz kalbi selime kavuşamazsın Allah'ım bize sana dayanıp sana güvenmeyi ve böylece salih ve kalbi selim sahibi Müslümanlar olmayı nasip eyle Ve bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver, bizi cehennem azabından koru.